Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatü vesselam ala Rasulillah. Amma ba'd. İnşallah bugünkü dersimizde bidatleri ve bidatların tehlikesini anlattıktan sonra arkadaşlar Allah subhanahu ve taala kıdmet ederse bidat hakkında gelen şüphelerden bahsedeceğiz. Çünkü daha önceki derslerimizde de bahsetmiştik.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 İsterseniz haram babında, isterseniz küfür babında, Allah tövbede müşriklerin haram aylarla oynamasından bahsederken, onlara amellerinin süslü gösterildiğinden bahsetmiştir. Bundan dolayı Bidar ehlide Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dalalet dediği, sapıklık dediği ve ameli kabul olmayacak dediği ameli işlerken, tabii ki bu kadar açık hadislerin yanında bazı şüphelere dayanmışlardır.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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize ne yapmıştır? Bidatı açıklamıştır. Ve derslerimiz hepsi birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu hadisten kastı bugünkü bidatçilerin anlamış olduğu gibi olsaydı öyle değil mi? İbni Mes'ud camide zikir halkasıyla zikir yapan insanlara kızmazdı öyle değil mi?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 İbn Mesud ne diyor arkadaşlar? Güzeldir diyor. Yani ve usul kitaplarına baktığımız zaman alimlerimiz genelde İbn Mesud'un bu sözünü ne delil olarak kullanıyorlar? Sahabenin icmasının, sahabenin bir görüşte ittifak etmesinin İslam'da hüccet olduğunu. Alimlerimiz bu sözle ne yapıyorlar? Bu sözle delillendiriyorlar. O zaman İbn Mesud'un bu sözdeki kastı nedir arkadaşlar? Müslümanların güzel gördüğünden kastı sahabenin icmasıdır.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 Tabi e, yine olayı anlatırsak İbni Hazreti Ömer'in bunu nerede söylediğini, hangi makamda söylediğini anlatırsak konu anlaşılmış olacaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlarla beraber Ramazan'da namaz kılıyor. En sonunda da kılıyor. Bugün teravih dediğimiz namaz, Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabeyle beraber böyle bir namaz kılıyor. İki üç gün devam ettikten sonra ve insanlar çoğaldıktan sonra Hz. Ayşe'nin rivayetinde Peygamber aleyhissalatü vesselam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 Bir lügatte olan manası vardır. Tüm yeniliklere bidat denir ki ilk dersimizde ile ilgili bundan bahsetmiştik. Bir de şeriattaki manası vardır. Ki bu da peygamberden sonra din alanında çıkıp da değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yerdiği ve kötülediği olan amellere alimler ne diyorlardı arkadaşlar? Bidat diyorlardı. Ve İmam İbn Kesir tefsirinde Bediü's semavati vel erk, defa yeri ve göğü yaratan manasında Allah subhanahu wa ta'la bu bedi' isminden bahsederken işte diyor Bidat'ın iki tane ismi vardır. Bidat'ın iki tane manası vardır. Bir manası lugat manasıdır. Tüm yeniliklere söylenir. Bir manası şeriattaki manasıdır. Din alanında çıkarılan ve yerilen yeniliklere söylenir. Yani mezmum olan yeniliklere söylenir. Ve Hazreti Ömer'in bu sözünü lugat manasına örnek veriyor İbni Kesir. Hazreti Ömer'in bu sözünü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 Hz. Ömer'in raşit halifelerden olduğunu ne yapıyor? Bize, bütün ulema Hz. Ömer'in raşit halifelerden olduğunu bize söylüyor. O zaman, zaten Hz. Ömer'in yapmış olduğu bu fiil bidat değildir ilk başta. Peygamber aleyhissalatu vesselam yapmıştır, farz kılınma korkusuyla ne yapmıştır? Terk etmiştir. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın vefat edince vahiy kesildiğine göre farz kılınma korkusu kalkmıştır. Ve Hz. Ömer ve Müslümanlar bu amele ne yapmışlardır arkadaşlar? Devam etmişlerdir.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 Yine aynı şekilde arkadaşlar, bunların çok acip bir, çok acayip veyahut da diyelim, bir delilleri var. O da Kur'an-ı Kerim'de Allah Ehl-i Ekstak'tan bahsederken, hadis suresinde diyor ki, رُهْبَانِيَةً ma مَا كَتَبْنَاهَا illa اِلَّا بِتِغَاءَ رَضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا Allah subhanahu ve teala diyor, onlar bir ruhbaniyet çıkardılar. Bidat gibi bidat yani bu ibadetleri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 Ve Hazreti Osman'a ne yapıyor? Böyle bir teklifte bulunuyor. Hazreti Osman'a diyor ki gel diyor bir şey yap. Yani insanlar Yahudi ve Hristiyanların kitapta ihtilaf etmediği gibi e, e, etmeden gel de bir şeyler yap diyorlar. O da Hazreti Osman Hazreti Hafsı'dan mushatı istiyor. Mushatı önce çoğaltıyorlar. Birkaç tane sahabe aracılığıyla çoğaltıyorlar. Ve diyor ki eğer ihtilaf ederseniz Kureyş lugatı üzerine yazınız. Çünkü Kur'an onların lugatı üzerine indirildi. Daha sonra Hazreti Osman bu çoğaltılan Kur'anları tüm beldelere gönderiyor.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 ya Nas'ı açık bir şekilde tahrif ederler veyahut ne yaparlar? Veyahut da Nas'ın başını atarlar, ortasını alırlar. Ortasını alırlar, sonunu atarlar. Yani bağlamından kopararaktan Nas'ları anlamaya çalışırlar. Bunun yanında bir de Arkadaşlar şöyle bir olay var. Bir de de elinin yapışmış olduğu bazı alimlerin sözleri var. Bazı alimlerin sözleri var. Yani sahabe ve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 Buna bidat diyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar. İzibni Abdüselam'a konutta Peygamber aleyhissalatu vesselama konut duasında salat ve selam getirmeye bidattır diyor. Çünkü bu konuda nas gelmemiştir diyor. Yine aynı şekilde namazdan sonraki tokalaşmaya bidattır diyor. Mesela. Yani bugünkü bidatçilerin İzibni Selam'ın ayrımına yapışıp da bidat-i hasene dediklerine İzibni Abdüselam bidattır diyor. Duadan sonra eli yüze sürmeye bidattır diyor fetvasında. Mesela. Bidat'tan sonra eli yüze sürmeye ee, bidattır diyor i̇bn Abdullah Selam O zaman biz buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Bidat ehlinin onun sözü yapışaraktan. bidat-ı hasene dediği şeylere şakıt kendisi bizzat ne diyor arkadaşlar? Bidat bidattır ve yeriyor. Ve bunlar din alanındaki bidatlerdir kesinlikle yapılmaması gereken sapıklıklardır diye isimlendiriyor. O zaman diyoruz ki, bu alemin kastı kesinlikle bu olmasa gerek. Yani bidat ehlinin kastetmiş olduğu olmasa gerek. Yine İslam ümmetinin büyük alimlerinden mesela İmam Nebevi, biliyorsunuz arkadaşlar, bidatı iki kısma ayırıyor ve bidatı iki kısmı ayırırsan, bidat-i ve bidat-i diyenlerden veya o da bazı yerlerde, Sahih-i Müslim şerhinde, bidatı beş kısmı ayırıyor. Bidatı beş kısma ayırıyor ve ayni İdini Abdüselam'ın yapmış olduğu gibi o da bir i kısım kısım olduğunu söylüyor. Fakat bunun yanında arkadaşlar bakın İmam Nevevi'nin din alanında çıkan yeniliklere karşı İmam Nevevi'nin neyine bakalım arkadaşlar? İmam Nevevi'nin tutumuna bakalım. Mesela İmam Nevevi sadece cuma günü oruç tutmanın kerahiyeti bağımında Müslüm'de ne diyor arkadaşlar? Regaibde kılınan namaz diyor bidattır. Allah onu çıkaranı da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 Hac esnasında mesela biliyorsun Safa ile Merve arasında gidip gelmeye sahi diyoruz biz öyle değil mi? Bunun birkaç defa yapılmasının nehi yani bir defa yedi giriş gelişe mahsus olmak üzere insanlar hac boyunca bir defa ne yapar sahi yapar Safa ile Merve arasında bir insanın bunu yok ben daha fazla yapacağım demesine İmam Nabi ne diyor arkadaşlar İmam Nabi bidattır diyor neden oysa bu güzel bir şeydir, adam daha fazla ecir alıyor öyle değil mi ama yok işte İmam Nabi buna ne diyor?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 Bunlar dahi kendi aralarında ihtilaf etmişlerdir. Peki, gariban olan, ilim okuyamayan halk ne yapsın? Bunların elinden nasıl bir ölçü olsun ki, bunları birbirinden ayrısınlar. Biz işte burada diyoruz ki arkadaşlar, en güzel yol, en güzel sünnet, en güzel tabi olması gereken söz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözdür. Oysa insanlar bu noktada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne tabi olmuş olsa, tüm mehler demiş olsalar, böyle bir sıkıntı ne olmayacak? Böyle bir sıkıntı kesinlikle kalmayacak. Velev ki eğer alimler onların dediğini etmiş oldukları alimler, onların demiş olduğunu dahi kastetse diyor ki bakın kendi aralarında bunlar bidat-i iki kendi aralarında ihtilaf etmişler. birini kötü dediğini, öbürü iyi diyor, birini hasene dediğini, öbürü seyyi ediyor, biri güzel diyor, kılsınlar, öbürü diyor bu inkar edilmesi gereken bir bidattır. İli Mehdi'nin bunu beyan etmesi lazım. O zaman diyor ki işte,